الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا محمد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه واهتدى بسنته واقتدى آثاره ورفع رايته إلى يوم الدين Yani Ders ehli sünnetin olmasa olmazıdır Bu da ne demiş محلیف? el الحامس 5. اسل Burada 4 ders yaptık وَلَا وَالْبَرَيْءِ Anlattık. Tanımını anlattık. Önemini anlattık. Vاجب olan, olmasa olan bir akide olduğunu anlattık. Ehl-i Sünnet bu konuda ittifak etmiş, icma etmişler. Bu konuda bir sorun yoktu. Şu anda bildik İmanın asaslarındandır, olmasa olmazındandır. Çünkü imanın el-imanu billahin içine giriyor. Şimdi imanın şartları nedir? Altıdır. Birinci şartı nedir? Allah'a iman. Vela vel bara Allah'a iman içine girer. Onun için olmasa olmazdır. Dedikçe vela vel bara o kadar önemlidir. Babamızı Allahu Teala ilk yarattığında bu savaş başlamış. ruhunu verdiğinde baş düşmanımız iblisten bu savaş cennetten başlamış ondan sonra yer üzerinde devam ediyor. Ne zamana kadar? Kıyam Kıyamata kadar. Ne zaman İsrafil sura üfledi o zaman bu savaşın sonu gelir. Bu iblis sonuna kadar kendisiyle Ademoğluna ne götürse onun için çardı. va götürür. Hem de çok götürür. Ondan dolayı biz bu konu çok önemli olduğu için bilmemiz lazım. o bildik elhamdülillah. 4 derste tevri olarak ve vel bara muvala vel muadetine yaptık. Elhamdülillah delilleriyle ana çizgisiden anladık. Bir sorunumuz yoktur şu ana kadar. Şu ana, şu andan sonra pratiğine geçeceğiz. Yani o da inşallah bir 4 derste biter. ve düşmanlığı biz والا و yer etti و شمالی sünnetin olması آل Anladım bunu şimdi bunu nasıl amele dökeriz Çünkü bütün اینمس bütün تتہ itikatta kaldı amele dökülmedi nedir geçersizdir Waloh ki bazı itikatlar kalptendir ama asarı insanın azalarında davranış içinde yansıması lazım. Davranışına yansıması lazım. Yansımadık yansımadıkça he onaylamıyorsun demek ki. Şimdi münafaklar ne yapıyorlar? Kalplerinde inanmıyorlar. Fiilleriyle bize gösteriş yapıyorlar. Bu sefer ne oluyor? Kalpte inanıyorsan fiilinle göstereceksin. Bu da nedir? İmanın olması, olmasın. Biz iman bölümünde ikinci Aslında Ehli Sünnet'e göre imanda ne demiştik? İman üç meseleyle olumlaşır. Yenide bütünleşir, tamamlaşır. O üçünün birini çeksen imandan iman bozulur. Allah'ın istediği gibi iman olması Allah'ın istediği iman insan ne yapar? Ataştan kurtarır, cennete sokar. Eğer o üçü bir arada olmasa sen cennete giremezsin. Muhakkak ateşe girersin. Üçü neydir? Kalple inanacaksın, itikat edeceksin o meseleyi. Allah'ın emirlerini dille ikrar edeceksin. Amelle azelerde tasdik edeceksin. Bu da oldu. Ondan dolayı ولا والبرادا imana tabi olduğu için ne yapmamız lazım? Biz anladık. Hamamını dökeceğiz. Biz dedik Allah var. Allahu Teala'ya iman etmekten nedir? Allahu Teala'yı seviyorsak onun düşmanları var, dostları var. O dostları, o düşmanları Allahu Teala'nın dostu bizim dostumuz olması lazım. Da düşmanı da düşmanımız olması lazım. Bunu biz bir araya getirdik. Ne olur? بِسْ وَلَا وَالْبَرَىٰ مُوَلَا وَالْمُعَادَىٰ دost ve düşmanlığı itikadını işledik. Bir sorun yoktur. Şimdi biz Tevril anladık. Pratik olarak bunu nasıl güncel hayatımıza ne yapacağız? işleyeceğiz Yansıtacağız. Şimdi burada önce bunun gerek, gerekenleri var. Yani dostluğun Gerekli hayatında onu onaylamak için kriterleri var, onları ortaya koyacaksın. Duşmanlığın da var. Ona geleceğiz inşallah. Ondan önce biz bir nerede yaşıyoruz? Bir dünyada yaşıyoruz. Allah Teala bu dünyada çeşitli şeyler yaratmış. insan yaratmış, cin yaratmış, evrende melek yaratmış. Bir de canlılar, diğer canlılar yaratmış. Bu itikat hepsini işler. Bir de cansızlar var, onları da işler. Evreni hepsini işler. Şimdi Allahu Teala hariç bütün evren nedir? yaratılandır. Madem biz Allahu Teala'yı sevmekten emir olmuşuz, Allahu Teala'yı sevmezsek imanımız yerine gelmez. O zaman Allahu Teala'nın bütün sevdiğini seveceğiz. Aynı zamanda Allah Teala sevmedikleri meseleyi biz sevmeyeceğiz. Ancak imanımız yerine gelir. Şimdi anlaşıldı mı? Şimdi gelelim. Bu evrende ne var? Melekler var. En baştan. Allah Teala bu melekleri sever mi? Emretmiş mi bizi sevelim bunu? Şimdi derseniz hocam bu ne ilakı? Biz dost düşmandan bahsediyoruz. Cafer Mümin'den bahsediyoruz. İlağa çoktur. Bak Yahudiler Allah Teala Bakara suresinde ne diyor? Yahudiler Cibril Aleyhisselam sevmezler. İsrafil'i sevmezler. Allah Teala diyor kim onlara düşman ise Allah olarına düşmandır. Gördünüz mü? Biz melekleri severiz. Bütün melekleri severiz. Bütün melekler bizim neyimizdir? Dostumuzdur. Severiz. Onun için meleki seven nasıl onaylar onu? Ha? Nasıl onaylarız? Meleke aziyet vermeriz. Bak yanımızda iki tane melek var. Biri her yazıyor, biri şer yazıyor. Bu bizim men daimi. Bunlara nasıl aziyet vermeriz? E biz elbisemi soyarken Bismillah deriz. Onlar aziyet yemesin diye. ihtiyaç hacete giderken insan avretini keşfediyor. Bismillah diyelim melek senindedir. Melek yazacak, mecburdur. Ama melek banyonun dışında duramaz. Ya sen banyoda günah işledin? Değil mi? Melek mecburdur senindedir. Şimdi cep telefonu var. Bir seks filmi cep telefonuna koyarsın gidersin tuvalette bakarsın ona. Melek nasıl olsa gelmiyor. Olur mu böyle şey? Olmaz. Yazacak melek. O zaman meleke aziyet vermemek için Bismillah deriz. Demek ki ispat yaptık biz melekleri seviyoruz. Eğer e, demesek anlamı geldi biz meleke aziyet veririz. İnsan kime aziyet verir? Düşmanına verir. Hiç sevdik insana aziyet verir misin? Vesaire, bütün meselelerde nedir? Buna bağlıdır. Yani her yerde biz meleke aziyet vermemek için mesela Rahmet meleki nedir? Bizi sever. Evimize gelir. Ne gelir? Adı üzerinde rahmet meleki. O eve bereket getirir. Sen eve girerken Bismillah demezsen rahmet meleki girmez o eve. E o zaman diyeceğiz. Sen evde fotoğraf astın yani put timsal koydun o eve rahmet meleki girmez. Demek ki sen sevgiyi ilan etmedin meleke. Yani ne getirdin? Bir sözüm şeye bir köpek getirdin. Evin içinde besledin. Rahmet meleki gelmez. Sen mümin nasıl müminsin? Nasıl müminsin? Kapat onu kardeş. Nasıl müminsin? ispat yok. Anlatabildim mi? Benim ter kokuyor. Melek pis kokudan aziyet çeker mi? çeker. Nasıl müminsin sen? Meleke aziyet verdin. Ağzın kokuyor, corabın kokuyor. Özellikle Allah'ın evine gittin, yeni derse geldin. Ne olacaksın? Temiz geleceksin. Şimdi burada melekler bak siz geç geliyorsunuz dersen. Ama melekler bizden önce gelirler. Bazı melekler geç haber olur, yani yolda ta takılır. Biz dersten ciddikten sonra gelir burada toprağında ne yapar? develenir, yuvarlanır, ne için o bereket alsın diye. O kadar ciddi yaratıklar, melekler. Ama biz, işte biz ispat etmemiz lazım. Bu meleklerden işimiz vs. bu atsak bu babı biz bir saatten fazla konuşmamız lazım. Bir de gelelim bu evrende ne var? E, cin var. Cin melek gibi değil. Cinin dostu da var, düşmanı da var. Yani cin bizim gibi mükelleftir. Bir kısmı mümindir, birçoğu insanoğlu gibi kafirdir. Biz cinlere düşmanına ne yapacağız? Düşmanlık göstereceğiz. Cinlerin ataları, babaları sembolik olarak cin'dir, İblis'tir. İblis Allah'ın düşmanı mı? Rahmetten kavuldu mu? Şimdi insan düşmanına en sevdiki şey verir mi? İspat etmemiz lazım. Sen yemek yerken Bismillah demedin ne olur? Şeytan seninle yer. Bismillah dedin şeytan yemez. Eve girerken Bismillah demedin şeytan seninle eve girer. Bismillah dedin şeytan der ey vahücün ne yatacak yerimiz var ne yiyecek akşam yemeğimiz var. Yiyemez eve. Keza elbiseni çıkarttın Bismillah dedin Ne olur? He? Seni düşman avratını görmesin ister misin? İstemez. Çünkü senin avratını görürse sana günah yazar. İşte bak cinle de bile ne yapacağız? laval ortaya koyacağız. Allah'ın düşmanı mı onlar? Bizim de düşmanımızdır. Hiç düşmanıma düşmanımıza yemeğimizi verir miyiz? Evimizi de oturtur muyuz onu? Sen televizyon koy. Türk cüzüleri çıplak kadınlar rahmet meleki gider. Rahmet meleki gittik yere kim gelir? Şeytanlar kimdiler? Allah'ın düşmanı. O zaman bizim de düşmanımızdır. Nasıl düşmanlığı barayı muadeti ortaya koyacağız? Düşman bizim elimizde oturmuş. Ha? Kimse bize inanır mı? İnanmaz. Fekeyfe Rabbil Alemin bize inanır. <tık> اللہ <tık> tamam, imtihan oldular. İmtihan oldular. Geç, tamamdır İşte bu da imtihan tarlasıdır. Ve hakezen. Bunlardan bir işimizi bitiyordur. Şimdi insanoğluna gelelim. Ondan önce gelmeyen insanoğluna ne var? Vela vel Canlı olarak bizimle ne yaşıyor dünyada? He? Hayvanatları var. bit haşeretler var. He? Bunlar nedir? Bunlar da canlıdır. Bunlar bir kısmı Allah'ın dostudur, bir kısmı düşmanıdır. Bunlar da subhanallah Dost çoktur, düşman azdır. Cinnin eksidir. Bütün mahlukat nedir? Allah'ın dostudur. İçlerinde az var düşman. Az var düşman. İçlerinde. Bütün hayvanatlar Allah Teala diyor, bunlar bir ümmettir, tesbih ediyor. Siz bilmezsiniz bunların tesbih. Siz anlamıyorsunuz ama bunlar ümmettir, tesbih ediyor. O karınçayı yakan peygamber Allah Teala ona ne yaptı? Nasıl yaptın dedi. Bir ümmeti tesbih ediyor. Biz karıncayı ama bunlar bütün Allah'ın dostlarıdır. Bütün hayvanatlar, bütün varlıklar Allah'ın dostlarıdır. Biz de bunları kendimize ne yaparız? Dost yaparız. Hiç mi hayvan aziyet vermek? 13 Resulullah demiş kim canlı bir kuşu hedef yapıyorsa okla yiyen yani bir günde tifenk den böyle zavk için Cehennemle müjdelemiş olur. Anlatabildim mi? Ha sayd için yani av için vurup kesip yem yiyersen bir mahsur yoktur. Ama böyle için serçeği vuruyorsun bakım elim düzgün mü? Bu nedir? Ataş da müjdelemiş. Çünkü onlar Allah'ın dostu. Sen o dosta nasıl alay ediyorsun? Mu'ala ve mu'adet. Ama bazı hayvanları Allah bize mükellef kılmış öldürmemiz lazım onları Allah'ın düşmanı dolar. Fare. İşte bak, siz koymuşsunuz içeride. Fare. Nedir? Pis şeydir. Allah Teala bize izin vermiş, öldürmemişsin. Biz fareyi beslesek ne olur? Allah'a isyan etmiş oluruz. Nerede mualevel muadad? Değil mi? Nerede? Allah diyor farayı öldür. Namazda durmuşsan böyle fare geçtir tak onu. Namazına devam et. İlan. akrab, namazda bile caizdir bunlar öldürme. Ve bunlara benzer insana aziyet verene, Allah izin vermişse demek kim bunlar? Çertenkele. Çertenkele'yi üç, üç vuruşta yüz hasene var. Yani duvarda çertenkele'yi gördün, telliğini kaldırdın, vurdun, hem tam isabet ettin, öldürdün, yüz hasene var. İsabet etmedi kincide ettin, yarı var. Ve herkese düşürür. Allah böyle demiş. bir rivayette var Çertenkele. Bütün hayvanatlar Hz. İbrahim a.s.'nin söndürmeye çaba gösterirler Çertenkele üflüyordu. Sembolik Çertenkele üflemesi ne yapar o ateşi? Ama sembolik demek ki şeytana tabidir. İşte bunlar nedir? Bunları bilmemiz lazım. Velâ ve'l-berr. Anladınız mı? Dünyadaki Diğer ruhsüz canlılar onlar da nedir? Bitkilerdir. Bunlar nedir? Bizim dostumuzdur. Çünkü Allah'ın dostlarıdır bunlar. Onun için Resulullah savaşta ağacı bile kesmeyin, yakmayın. Yaş ağacı yakılır mı? Ağızlara zerar verilir mi? Bitkilere zerar verilir mi? Verilmez. Ama zerrelli olana verilir. İhtiyaç gereğinde verilir. O ayrı kesilirsin. Ama normalde bunlar Allah'ın dostudur. Allah bunları sizin için yarattın diyor. Demek ki bizim dostumuzdur. Bunlara zerar. Bir tane yürüdüğü yerde dalı tutuyor, kopartıyor ne deriz? Yahu sen ne biçim insansın der ona. Değil mi? Bu yerleşmiş fıtrat gereği. Demek ki bu ne olur? Doğada da olur. Bir yerden göz suyu çıkıyor, fışkırıyor. Sen geldin bir kayağı iç, vurdun oraya oturttun, çıkmasın diye. Bu nedir? Allah-u Teala'ya savaş ilan etmektir. Değil mi? Düşmanlıktır. Allah-u Teala o gözü niye koymuş oraya? İnsanlar için, hayvanlar için, canlılar için faydalı olsun. Tatlı sudur. Sen gel onu kapat nedir? İsyan ediyorsun. Ondan dolayı tağutlar hepsi Allah'a düşmandır. Her zaman yerin maalimini neyini? Minaresini yani Türkçe'de yerin güzel işaretlerini değiştiriyorlar. Hakkı batıl, batılı hak yapıyorlar. Onun için bunlar nedir? İblisin öz telebeleridir. Bütün tağutlar. Bütün tağutlar Fir'an'dan tut. Hepsi insaniyete zerar verenler nedir? İblisin telebeleridir. Bugün de tağutları görüyoruz. Geliyorlar ülkelere atom bombası atıyorlar. Bu nedir? Bu iblisi yani tabir caiz değil ama avam diri, diğer iblis bundan ders alıyor. Şeytan bundan bir şeyler öğreniyor. Demek ki birinci sınıf. İblis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor her şey suyun üzerindedir. Adamları var askerleri sabahtan gönderiyor oları iş başına. Kim ne kadar insanları dalalete götürdü o iblisi en yakın olandır. Onun için şey diyor ki sahirler firane diyorlar ki Ya biz Galip yani kralın ہاش ندر Vezir. danışmanları yani benim Haşiyemden لرے سنس Fır'an da diyor, şeylere, e, sahirler diyorlar, biz Musa'ya galip edeceğiz, mükafatımız nedir? Dilsizi mukarrebinden yapalım bene yakın olursunuz, benim haşiyemden olursunuz, atbaımdan, cemaatimden. Yani krallık sarayının atrafında var o, Maşallah. Evet neyse demek ki bu nedir? sin mattundadır bu tavulukla hepsi iblisin bilincün vereneğidir telebeleridir adamlarıdır. Şimdi buraya kadar anladık mı? Anladık Bu mesele nedir? Bu mesele innehuwala mu muha Dostlu düşmanlık her çeşten evrende olması lazım. Biz evreni seviyoruz Biz İslam din nedir? selamet dinidir. İslam nedir? Neyden almış? Salamdan. Salam kimdir? Allah-u Teala'nın adıdır. Salam nedir? Yani selamet. Yani zerel yok. Onun için İslam'ın sembolü nedir? Salamdır. Esselamu aleyküm nedir? Sizin üzerinize selam olsun. Ben girdim size selam verdim. Yani benden size zerel yoktur. bitmişlere Sıfır zelal. Onun için cennet ehlininde nedir selamı? تو فیولوا جن سر سال سلامت سر سلام نا خاصل چند قابسہ چند تھے زرال بڑوں ہاستل ہاسپلک نل گری بول سما انسان بلاس گما جنتر da وغیرہ نا برش قلمہ lazım Çünkü evren, Allah bizim için yaratmış, bize dosttur, biz de onlara dost almamız lazım. Evet, şimdi bu bu önemli bir velâvel bara'dır. Dostluk, düşmanlığı meselesidir. Bildik. Bu önemlidir. Bitkilerde de var, bazı zehirli bitkiler var. Biz onu ürütürüyoruz? Hayır. Olduğu yerde kopartırız. Çünkü bize düşmandır. Allah taaleye de düşmandır. Ama Allah hikmeti gereği yaratmış. İlanı nasıl hikmeti yere yaratmış? Şeytanı nasıl hikmeti yere yaratmış? Öyledir. Denizlerde balıklar bile bizim dostumuzdur. Ama düşman olan da var. Her hayvan insana zarar verirse biz onu yok etmede mükellefsiz. Demek ki dostluk, düşmanlık bütün evrenden var. Ama bu evrenin içinde en önemlisi biz kendimiz. Bunun fıkkını bilmemiz lazım. Bu genelde musulmanın hem itikad hem ahlakına bağlı olan bir şeydi. Ama şimdi biz insanlarla en son ve en önemli beni cinsi. Bizim cinsimizden olan insanlardan bunun hükmünü bilmemiz lazım. Vela vel Bunu nasıl oturtacağız? Şimdi evrendeki bütün meseleleri Kısacası ana cizgisiyle anladık. de kaldı bizim insanlar. Bunun fıkhını biz derin yapacağız. Neden derin yapacağız? Çünkü bu güncel meseledir. Ayette gördük, babanız bile olsa, karşı cebhede ise, icap etse onu öldürebilirsin. Ki sahabeler bunda, canlandı bu. Demek ki bunun fıkhı çok önemlidir. Bu dünyada da yer üzerinde Allah-u Teala insanı yaratmış toplumsaldır. İslam e, pardon, insan oğlu toplumsal yaşar. Yoktur insan tek başına yaşasın. Olmaz, bir imkanı yoktur. İnsan tek başına yaşayamaz. Allah-u Teala her şeyi toplumsal yaşar. Hayvanlar da böyledir toplumsal yaşarlar. Ama insan olarak muhakkak toplumsal. Bak yem yemler bile ciddi Dağlarda olsun, yende ormanlarda olsun, Afrika'da olsun, yemyeşil hala bululuyla bakarsın hep köy halinde toplumsal yaşıyorlar. İnsanoğlu yapısında. var. keyfe peygamberlerden Allah onlara o ümmetlere peygamber göndermiş. Ve sonra son peygamber sallallahu sellem İslam dininin peygamberi Muhammed sallallahu sellem gelmiş, nişe noktayı koymuş. Burada toplum sallaha İslam dini önem verilmiş. Onun için biz musulmanız bizden selamet gelir. Bizden zarar gelmez. Evrene gelmez. Evrendeki en değerli mahluk insandır. Hele ona hiç gelmez. Bu İslam dinidir. Onun için asıl biz her çeşit severiz. Asıl budur insandan. Hiç kimse bizim düşmanımız değil. Madem bir taneyi Allahu Teala yaratmış o değerli bir mahluktur. Ama burada bir şart var. O mahluk çünkü کی جزب var. کی grup var. Biri Hizbullah ve Hizbur Rahman Rahman'ın taraftarları, dostları biri Hizbul iblis ve Şeytan. Dünya ikiye bölünmüş. Ana çizgisiyle iki çizgi var. Biri siyah, biri beyaz. Siyah olan iblisin şeytanın grubudur. Ak olan, beyaz olan Rahman'ın grubudur. Buna da Hizbullah diyorlar. hizb Rahman, o bilse de Hizb-ı Şeytan. Kur'an'da da böyle geçiyor. Hizbullah geçiyor, Hizb-ı Şeytan geçiyor. Dünya bu cisminden müteşekkildir, mütekevvindir. Oluşur. Bu cisminden. Biz tevri olarak ne dedik? Kim Allah'ın tarafındadır, bizim dostumuzdur. Dostumuz oldukça biz de o partinin, parti demeyelim, o hizmin içindeyiz. O grubun içindeyiz. Eğer biz o bir bunu sevdik. Bunu sevmek yapamayız. İkisi birbirine zıddır. Yan burada oluruz yan burada oluruz. Olmaz bir ayağımız burada bir ayağımız burada bu imkan yoktur. Olmaz. Bura girdin otomatik buradan dışarı atanırsın. Bu tarafa geldin otomatik o taraf dişler. İstesen de yapamaz Yanlış kabul etmez. Biz anladığımız dost ve düşman ne anlıyoruz şimdi? Yan bu tarafteyiz yan o tarafta. Biz Müslümanlar olarak Hizbullah'ız. Allah'ın taraftarıyız. Allah'ın grubu taraftarız. Kimdir onlar? Enbiyaullah, Evliyaullah, Asfiyyaullah, Sıddikin, Salihler, he? Evliyaullahlar, bir de Alimler, ulamalar, salih insanlar bunlar hepsi nedir? Allah'ın taraftarının yer üzerinde temsilcileridir. Biz de onların şemsiyesi altında bu akıntıyla yola devam ederiz. Hatta Ecelimiz gelir. Onlardan barabar inşallah cennete gireriz. O bir tarafta kendi partisiyle yola düşer. Sonuçta iblis başta olarak onları götürür. Hepsini nereye? Cehennem. Allah kurusun bizi cehennem. Şimdi anlaşıldı mı bu akadır? İki de, İçi de var? Üçüncüsü yoktur. Yan burada yan orada. Biz neyle mükellefiz? Biz Allah-u Teala'yı sevmek, dinin, imanın dedik şartlarındandır, olmazsa olmazındandır. İyidir Allah'ın dostlarını da sevmek ona tabi Allah'ın düşmanlarını da buğzetmek ona tabi edir. Demek ki kim bu gruptadır o bizim dostumuzdur, kim o gruptadır o bizim düşmanımızdır. Aslında biz düşmanlık istemiyoruz hiç kimseye. Ama onlar bize ne yapmışlar? Düşmanlık açmışlar. Yani siz cennette Hazret Adem'in iblise ne zereli vardır? Hiçbir zereli oldu mu? Olmadı. Ama iblis kendisi geldi ya niye bu adamı yarattın ya Rabbi? Hasadet yaptı. Saldırdı. İb Hazret Adem'i yaratmış iblis bir müddet Hazret Adem çamurdan yaratıldı böyle ter çektir Rabbil alim. İblis gelip onun ağzından giriyordu. makatından çıkıyordu. Yani böyle içinde dolaşıyordu. Ne diyordu? Hadiste geçti gibi bunun içi boştur diyor. Bu kendini tutamaz diyor. İblis çok alimdir. Kendini tutamaz nedir diyor? Yani zayıftir. Wa bilfel iblis zeçidir. Çok zekidir. Küçümsemeyin düşmanı. Bugün de asker okullarında İlk askere öğreten diye, ilk kaide nedir? Düşmanı kuçumseme. Bu tarihte de var. Hiçbir zaman düşmanı askerler diye kuçumsemeyin. Düşman kuçumsedin. Ne kadar güzlü olsan o düşman sana galip gelir. Kuçumsemeyeceksin. İşte iblis ne yaptı? Düşmanlığı kendisi ilan etti Hazreti Adem'e. Soran oldu. Atıldı rahmetten. Sonra Hz. adam ona bir şey dedi mi? Hiçbir şey demedi. Bir de geldi kendisine yaptı, Hz. adam'ı de kendisiyle teksin dışarıya, zorla, vesveseyle nehi olan Allah'ın Allah bir emir vermiş ona. Binlerce, bin, trilyonlarca çeşit nimettesin. Sen bölük olarak buna yaklaşma. O da nedir? Bir ağır. اللہ تربیے Bizim için yaratan şeyi insan kendi kabına şey yapar mı? Genç yani kendi dalını keser mi? Kesmez. Onun için ne zaman yaparız biz? Bak hatta cihatta da İslam'da cihad nedir? Cihad ki şekildir. Bir sen oturmuşsun düşman saldırdı ne yaparsın? Sen Savun. Bu, savunma. Bunu her çeşit kabul ediyor yer zinde, bütün birleşikte kabul ediyorum. Onun için bazı uyanık hocalar hoşgörü Bunu bu cihadı ön plana çıkarır. Dedi de İslam'da cihad budur. Halbuki bu cihad asıl değil. Asıl cihad nedir? İslam'da davet cihadıdır. Nedir? Biz gidiyoruz Allah'ın nimetini, Allah'ın sözünü insanlara yayalım. insanlar iblise uymasın diye, düşmana uymasın diye. Doğru yolu gösterir. Bu sefer önümüzü alan kimdir? İblisin adamlarıdır. Dedir ya, Sabahtan gönderir, gidin onları yoldan çıkartın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor bir hadiste. Diyor ki, sabahtan iblisin adamları, her sukakın başında, her adam için bir iblisin adamı var. Evden çıkarken seni bıdı, bıdı bıdı kulağında gelir, hatta yoldan çıkartsın sen. Vazgeçmez senden. Bir de bir şey var bu şeytanın, bukma nefesi uzun. Hiç bukma diye bir şey yoktur onda. Bir de ne yoktur, izzet nefis yoktur. Şeytanda izzet nefis yoktur. Yani ben senden bir sefer isterim, vermesen, vermersen, vermezsen çek gidersin, acından ölürüm, daha sana gelmem. Şeytanda bu yoktur. Onun için batıllarda da bu var. Babuş Irak'tana geldi, ayak kabı fırlattılar ona. Kakti gelir. Ayak kabı numeresi de diyor büyüttür. Espri yapıyor. Halbuki bir doğulu bir Musulmana Arap aleminde ayak kapatmak yani bir deneye en aşağılığıcı bir şeydir. Demek ki bunlar iblisin askeridir. Bak şimdi haysiyetleri yoktur. İblisin haysiyeti yoktur. En son en son nefese kadar seninle uğraşır. E iblisin atbaa da haysiyeti yoktur görüyoruz. Aynendir bunlar. İşte burada ne ortaya çıkıyor? Biz ne yapacağız? Biz iblise karşı önümüzü kestiler, onları önümüzde alacağız. Hemen savaş etmeyeceğiz. Hemen zihad diye bir şey yoktur. Ya geliriz deriz, siz ne istiyorsunuz? Biz Allah'ı yayıyoruz. Bırakın. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلْيَدِينَ Siz dininizde kalın ama bizi bırakın. Hayır. İblisin askerleri, şeytanlar derler biz sizi bırakmıyoruz. Tabi şeytanlar burada çıkışsındır. Biri ins, biri cin. Ücünde batı, Amerika bunlar şeytanın cin askeridir. E ins askeridir, bir de cin askeri var. Cin görmüyoruz. Bize gelirler, engel verirler. Onun için biz Resulullah diyor sallallahu aleyhi ve sellem önceden gidip tebliğ edersiniz. Kabul etmeseniz شرط کو شا س قبولیت مسلرچی قبولیت منسوخ چبز شرط جہادی در ضرورت تھا جائز در بحبوج بتن انسانیت ن تور بھی چینا گیل تو ملنا نال مایا چھن دولس bu benim hakkımdır Ben kendimi savunuyorum. Sen gelip hakkıma engel oluyorsun. Yoksa İslam dinledir Selamet dinidir. Biz her çeşitim barışıkız. Sadece sen bizim önümüzde durma. Çünkü biz batırı yayıyorsak dur önümüzde. Biz tam tersi. Cirdirimiz yer gül gül oluyor. Demek ki sen kötüsün. Bak Hâmâs'ta Hâmâs'ta Hâmâs'ta Halid İbn-i Liderliğinde Hüms'ı açtılar. 3 hafta sonra anlaşma yaptılar, çekildiler. Rumlar da. Çekilirken Hüms ehli 3 haftada gördükleri Musulmanlardan şeyi, hoşgörüyü, iyi muameleyi yarvarıyorlar. Liderleri geldi, gitmeyin dediler. Biz sizi istiyoruz. Musulman değiller. Ama sizi istiyoruz. Bu düşmanın bu bizim dostumuzdan daha iyidir dediler. 1400 sene musulmanlık nere girmiş orada zulüm kalkmıştır. Bunu biz en iyi konuşamız. Batımını konuşamaz. Batının tarihi simsiyattır. İslamdan önce İslamdan da sonra. Bir de simsiyattır. Görüyoruz işte. Batının hiç övünecek tarihi yoktur. Yani öğünecek terhinde nasıl ne onu da karaltmış. güzel teknoloji yaratmış. Onu da kötü ahlakıyla karaltmış. Yani buradan sana teknolojiye getiriyor. Ondan sonra sana aynen tersinde o böyle insanları yok etmek için bir teknoloji de veriyor. Ondan sonra ataş Yani batının burada biz ne kadar şeytanın adam olduğunu açık alsak bitmez. Şimdi biz gelelim bu şeytanın yolunu bildik. Biz derken ben bunu niye açıklamakta önemli gördüm? Çünkü bir de ne demesin? Biz hoşgörü diyoruz ama niye bunları düşman oluyoruz? Yani gelir cahil cuhara. bugün de mesela sosyetesidir, din düşmanlarıdır, kahrolsun şariat diyenlerdir. Çıkarlar diyenler, hani siz diyordunuz e, İslam hoşgörüdür. Niye duşvan ilan ediyorsunuz derslerinizde? Yani de oların şeylerini, buklarını çalan. Birçede bizim bu Selefi Salih'in akid gazetesi dağıttığında sordular bir ilahiyetçiye. Adını vermeyeyim şimdi burada. Bellidir. Seksi bir ilahiyetçi. Meşhurdur. Yakalanmış her zaman e, şeylerde. Faturası çıkmış. Dediler bu kitaba ne diyorsun? Ya dedi bu İlakası yok İslamiyet'ten. Bu, bu, şeyi bu, bu babu ve la bara babını getirdi. Dedi bunlar, Çin sokuyorlar İslamiyet koşuyor dedi. İlakası yoktur. E bu ne demektir? Onun için ben açıklıyorum, niye biz burada düşman? Çünkü adamlar biz olara dur demesek onlar bizi yok etmeye çalışırlar. Bak İblis başı ne yaptı? Hz. Adam'ı cennetten çıkarttı. Bıraktı mı Hz. Adam'ı yok. İşleyemedi Hazreti Adem'e cennetten sonra Hazreti Adem kelimet öğrendi Allah Teala'dan nübuvveti aldı Hazreti Adem'e işleyemedi Hazreti Adem onun için Resulullah diyor bir mümin bir delikten iki sefer ısırılmaz Hazreti Adem bir ısırıldı ikinci ısırılır mı? Yok Nebidir işleyemedi bin sene Hazreti Adem'e işleyemedi Hazreti Adem'in hatta çocukları büyüdü onları işledi birbirini katletti On bin sene şirk işleyemedi. Hazret Adem'in çocuklarına katliam yapılırdı ama şirk işletemedi. Ondan sonra ne oldu? Şirk işletti. Şimdi yer üzerinde biz niye boğz ediyoruz? Çünkü onlar İblis'in ordusundadır. Kim İblis'in, şeytanın ordusundaysa bu bizim düşmanımızdır. Deser düşmanımız değil, biz de onlardan oluruz. İblis tan olur. Velâki biz Bu bu رحمان bir deraya de چیکل yeni böyle kıyıda e gidiyorlar denicede onlar çindir ehli measiyet ehli günah ehli füsuk ama kafiledediler ama bazen bazılarının oluyor zayıf düşür raydan çıkartıyor tür şeytanını yüz bağırsa ya ben ben sizinleydim olma sen artık kendi elinle uydun şeytan seni oradan götürmedi Ama şeytan neyi var neyle götürseni budu budu. Vasvasa. Vasvasa şeytanın en büyük silahıdır. Başka bir silahı yoktur insan oğlunun. şeytan elinden tutamaz. İmkanı yoktur. Aldanmayın korku filmlerinin Amerikanlılar. O bizim kültürümüz değil. İşte Boston'a geldiler, bilmem evde ıı, çıktı kesür böyle bir şey yoktur. Tarihte yoktur. Bunlar hepsi uydurmasyondur. Şeytan hiçbir zaman bu kalemi buradan kaldırıp buraya koyamaz. İnsanoğluna gücü yoktur. Bir gücü var, bir silahı var, o da nefistir. Oradan giriş yapabilir. Senin kalbine hiçbir yerden bütün kapıların menfezler kapalıdır şeytana. Sadece nefis. Nefsi de zekidir şeytan. Kumandayı elde etse, Bütün azalar onlarında. Yani bir tane savaşta eskiden de öyleydir. Önce derler liderlerini öldürün. Ondan sonra ordu dağılır. Sizi yani baş senin eline geçti alevhe önemli değil. Sen bir devletin başkentini ihtilal et. Onun için devrimlerde, devrim biliyorsunuz nedir? Yani bir hıçmatın üzerine bir hıçmat devrimi yapar. Mesela Siz bilmezsiniz devrim. Türkçe olarak tarihinizde bizi Arap aleminde her 10 senede bir devrim olurdu. Ama size ne diyelim anlamak için askerlerin şeyine ne diyorlar? Darbe. Darbeciler askerlerine yapıyorlar. İlk önce televizyonu ele geçiriyorlar. Televizyonu, medyayı ele geçirdin. Oradan her şey verirsin dersin bitti. İnsanlar oradan. Amace şehir, şehir şehir ne olur? O zaman da Ee, devletin gücüne olur, toplanırlar, savaş koyarlar. Şimdi bu hatayı mesela Osmanlılara karşı kim yaptı? İngilizler. İngilizler geldiler, İstanbul'u aldılar ama e, el ayak kaldı. Ne oldu? Onlar? toplandılar, geldiler. Kurtuluş savaşı, kurtuluş savaşından sonra. Anlatabildim mi? Ama başı ele geçirsen ne olur? İş biter. İblis Şeytan gelir, kalbi ele geçirir, kalbi nefis vasıtasıyla ele geçirdi, kumanda oradan istediği seni işi yürütür. Yoksa seni iblis ayağından tutup getirmez. Bir kadını da senin için kapıya getirmez. Ama o kadınla neyle getirir senin için? Rumat kontrolden, uzaktan kontrolden getir. O da nedir? Ona vasıfası eder. Gel burada bir şey var, senede diğer öyle bir şey gelse hazırlığı ol. Hatta, masiyet ortaya çıksın. Yoksa iblis onu zordan getiremez. Öyle gücü yoktur. İşte biz şimdi üç sınıf nedir bizim insan oğlu olarak. Üç sınıf bizde ne var? İnsan var. Bu üç sınıfın hükmünü bilmemiz lazım. Birinci sınıf Ezbullah Allah'ın tamam, taraftarları. taraftarları. bular evliyaullah ve sair. 2. hizb şeytan hizbi taraftarı. 3. ortada kalan zayıf Yunahçı Müslüman. Bunların hükmünü bilmemiz lazım. Bu üçünü efeyi bilmemiz lazım. Çünkü biz bu üçüyle mükellefliğimiz bu üçüyle endir. Bu üçünü iyi bilmemiz lazım. Şimdi burada muellif bu üçünü ayırmış, kısaca örnek de vermiş. Biz bunları okuyacağız şimdi, yavaş yavaş bunları açıklayacağız. Evet i sünnet ve dostluk ve düşmanlık yönünden insanları üç kısma ayırır. Birincisi dostluğa ve mutlak sevgiye layık olanlar. Bunlar Rab olarak Allah'a, peygamber olarak da O'nun elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman eden, dini emirlerini ilim, amel ve itikat yönlerinden yerine getiren, itaati Allah'a askılan samimi ve ihlaslı müminlerdir. allah Teala şöyle buyurmaktadır. Sizin dostunuz ancak Allah'tır, Resulüdür, iman edenlerdir. Onlar ki Allah'ın emirlerine boyun eğerek namazı kılar, zekatı verirler. Kim Allah'ın Resul, Allah Resulünü ve iman edenleri dost edilirse üstün gelecek olanlar şüphesiz Allah'ın tarafını tutanlardır Ne kadar kaldı? Evet. İyi. Şimdi bu birinci. Bunlar nedir? Ayette Hizbullah geçiyor. Allah taraftarlar. Bunun fıkhını bileceğiz. Bu ayet Maide suresi 55-56, tabi ayat çoktur. Ama burada bir ayet zikredilmiş. Çünkü kitap adı üzerinde özet El veciz ve fî akîdeti selef-i sâlih, veciz özet. Bunun datayına geçsek Muni'den ilgîliği mesela 10-20-60 ders yapabilir. Çünkü öyle akîde meselesi aç, açtık da çıkabilirsin. Anlatabildim mi? Bizim hedefimiz burada, tam bir ilmi ders değil. Anlatabildim mi? Bizim nasıl bu konuyu aydınlığa kavuştururuz? asas temelleri alalım, bizi kurtarsın güncel hayat. Budur. Dersimizden hedef. Evet. Ehl-i sünnet dedik insanları, insanları üçe böler. Bir Allah'ın dostları, bir şeytanın dostları, bir de orta yerdekiler. O da ama Ama bazen de şeytana ama kafilede devam ediyorlar. Bunlardan durumumuz nasıl olsa. Birincisini dedi nedir والا mutlak sevci mutlak sevci nedir yani Sınırsız sevciyi, mükemmel sevciyi kime verebiliriz? Allah'ın dostlarına. Allah'ın dostları kimdir bunu bilmemiz lazım ki, veririm onu. Her şey geldi dedi ben Allah'ın dostuyum tamam mı? he Allah'ın dostunun sıfatı var. Sen diyorsun ben barangozum. Tamam mı? Marangoz mısın sen? E bir bakalım. Marangoz isen ustalığını kontrol ederiz. Sen diyorsun ben filan şehirliyim. Filan şehirliysem gel baba. Sen hangi mahalledesin? Filanı tanıyor musun? Filanı adamı... İspat edemiz mi? Sen Allah'ın dostuysan, e bunun bir çimliği var. Sen araba polis tutursan ben diyorsun heliyetin var. Heliyetin varsa çıkar göster trafik polisi seninle ceza yazmasın. Yoksa ne yaparsın? Yüzde centri aliyetin var dinler misin sen? Pasaportunu almasa ispat edebilir misin ben filan ülkenin adamıyım? Her şeyin bir çimliği var. Bu dünya böyle kurulmuştur. İddiayatın iddialar arkasında ispat edeceksin. Sen müminiysen Allah'ın dostuysan Allah taraftarıysan ispat et. Onun için buradan bir kayde çıkıyor. Alim ne kadar alim olsa ilmiyle amel etmezse ehli sünnette alim değil. Ah bu kayde çok önemli. Ben ne kadar burada sizin için ahkâm kaçıyorsam ama bu ahkâmı hayatıma yansımıyorsa, ben sizin için bir hiç. Ve Allah yanında da bir hiç. Ne ne kıymeti var? Hı? İman çünkü nedir dedik? amele yansıyacak. Amele yansımadı, o imanın hiçbir kıymeti yoktur. Kurtarım adamı, imkanı yoktur. Hiç imkanı yoktur. Bütün cennete girmek, Allah Teala cennete giriyorsunuz ayetlerinde, hepsinin yanında salih emelden giriyorsunuz. diyor Hiç imanınızdan giriyorsunuz diye bir şey yoktur ayetlerde. Hepsinde salih emelden giriyorsunuz. Değil Değil mi? Şimdi biz bu ayeti açuqlarız. Bu ayeti Allah'ın Allah izniyle açuqladığımızda elimizde ne olur? Bir bilci olur. Bir mihenk taşı olur. Çin mümündür, çin mümin değil. Bu bir. En önce, çimden daha önce biz kendimizi tartmamız lazım. Dedikçe ne kadar ilminle amel etmesen alimdeyiz. Önce biz bunu bilerim, kendimizde yaşayalım, ondan sonra insanları mihenk taşına uğrarım. Değil mi? Bu çok önemlidir. Bu ayet çok güzel bir, Allah'ın bütün ayetleri güzeldir ama bu konuda çok muhteşem ve mükemmel bir tebliğ ve yani apaçuk bir şey var, tabi anlayana. Anlayan da bunu kim anlar? Alimler anlar. Biz şu anda ha ben Şeyhülislam'ım demiyorum. Ben kendimden de bunu anlamadım. Ben anamın karnından ilimden çıkmadım. Muhakkak ilmi nereden alıyorum? Bir marangoz ustası bizim Salih usta marangozdur. Çocukluğundan doğarçan marangoz mu doğdu? Çaba gösterdi. İlim de böyledir. Bu Salih Ustanın nasıl ustalardan öğrendi marangoz oldu. E biz de ovarphiarak alimlerin dizinin altında biz şu anda bir çöplüyüz. Alimlerden alıp burada size aktarıyoruz. Şimdi ayette diyor innamâ veliyyukumullahu verasûdühü vellezîne âmen. 3 tane burada veli var. Veli nedir? Dost. والا دے دے مولا ولیدان ولی نہ چیمان burada تھا بردا و مساواتی değil Demiyor, önce sizin dostunuz Allah'tır, sonra Resuludur, sonra müminlerdir demiyor Allah-u Teala. Diyor, sizin dostunuz Allah ve Resulü ve müminlerdir. Ayrım var mı? E bir Halik, bir Resul, bir Musulmanlar ayrım var mı? Var. Biri Yaratan, biri Allah'ın seçkin kulu, o birisi seçkin kuluna düşen? Derece var mı? Var. Ama Allah-u Teala dereceni yerinde kullanır. Burada derece diye bir şey yoktur. Sevci bu üçüne eşit verilecek. Tabi Allah'ın sevgisi ayrı. Ama Allah'ı sevirsen bunlar da şerhtir Allah'ın sevgisinde. Olması olmazdır. Ne diyor? İnneme <gülüyor> veliyyukumullah. Sizin dostunuz hakiki. Mutlak çindir Allah. Ve Resulü. Ve Resulü ve iman, iman edenler. Demedi Allah'tır. ثُمَّ رَسُولُهُ سَرَ رَسُولُهُ ثُمَّ الَّذ۪ينَ اَمَنُ Var ayetlerde var böyle şeyler geçiyor ama burada geçmiyor. Vov burada nedir? مُسَاوَت Eşitlik Yani sen Allah'ı is, seviyorsan ispat etmek için Resul'u da seveceksin iman edenler de seveceksin. Bir de diyemez ben müminim ben Allah'ı seviyorum Ama musulmanları gı şey yapıyorum boz ediyorum diyebilir misin desen desen ne dersin ben filan musulmanı filan amelini emmen ediyorum. o doğru olabilir diye yani sen yanlış olabilirsin benimnem değil ama musulmanın mümini boz etmek nedir kimin idir o o bir grubün işidir İblisin, cemaatn işidir. ayak ne kadar açık Var mı çetrefi? Görülmediği yeri var mı? Bu ayette ne tecelli ediyor Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sözü? Diyor sizi ben, benden sonra sizi bayaz bir alana koydum. Bu masanın üzeri bambayazdır. Bu kitapları yoktur burada. Alan bayaz. Gecesi gündüz gibidir. Yani deme ben gece o alanda gece bulundum. Görmedim bazı şeyleri. Gecesi yoktur. Gecesi gündüz gibidir. Her zaman alan aynındır. Bu alandan sadece sapıklar kayar diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani her, yani her şey açık ise sen otobanda gidiyorsun. He? Hiç gördünüz mü bir şüfer, uzman şüfer otobandan çıksın kumsalar toprağa girsin, kaza yapsın. Bunu uzman yapmaz. Kim yapar? Acemi bir şüfer. Yan dalar, yan telefonda konuşur. Uzman yapmaz mı? He? He? یا کھور خرچہ ارض تو اس وقت نسل خایا دھینوی سب پہ آیت حفت صفا برا قدر سورنہ مجھ و اللہ نیس یا چوب زیات نش ایمان شٹل عید رسول niye? Seviyoruz? Dostumuzdur, çünkü o bizi yaratmış, imanın çünkü resul olmazsa sen Allah'ı nereden tanırsın? He? Tanıyabilir misin? İmkanı var mı? Futurat gereği evet bilirsin bir gücü var ama o güç kimdir? Bize bizi Allah Teala'yı kim bizi Allah Teala'yı bizim bize kim tarif etti? Azamatını, rahmetini, kudretini, azabını, cennetini, cehennemi, Resul sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala bizden ne istiyor? Nereden biliriz? Resul sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için Resul nedir? Bizim veli nimemizdir. Allah'tan sonra Resul olmasa biz ne oluruz? Dalala tehli oluruz. Onun için Resul nedir? Burada şarttır. İyidir Resul. Resuldan Resul anladık şimdi. İyi, müminler ne için? Ha? Çünkü her tevrinin bir pratiği var. Allah Teala bu Risale'yi niye göndermiş? Risale'yi niye göndermiş? E canlansın yer üzerinde. Kim canlandırır bunları? Allah'ın dostları. Demek ki kim bu Risale'yi canlandırdı? Risale nedir? Risale çok kolaydır arkadaşlar. Allah'ın mesajı bize, dini Risalesi nedir? İki şeyden mütekevvüldür. Oluşur. Birinci yap, ikinci yapma. Bu çizsine uyacağız. Yap, salih amelleri, kötü amelleri yapma. bir emir, biri nehi. Bu çizsidir. Başka din bu çizsidir aslında Yoktur başkası. Bunu kim uygulayacak? E bunu taktalar uygulamaz. Hayvanlar da uygulamaz. Kim uygulayacak bunu? seviyesinde yaratmış مشمہ insanoğlu. O uygulayacak. Onun için müminlerin oldu burada Şert oldu. Şimdi bu ara kadar tamam. Sorunumuz yoktur. Allah Teala'yı Resulullah vasıtasıyla tanıdık. Resulullah nereden bildiği resuldür? Baktık öyle şeyler söylüyor bize imkanı yoktur. Bunu insanoğlu canlandırsın. Değil mi? Bunu da bildik. E müminleri nasıl bileceğiz? İşte püf noktası buradadır. Nasıl bileceğiz müminler nedir ne değil? Şimdi bunu Allah-u Teala atılıyor Bak bu ayet tam ölçüdür dedi. Özdür, sözdür. Ne diyor Rabbil Alemin? Ondan sonra ne diyor? Dedi Allah ve Resulü vellezine amen. Ondan sonra diyor? iman edenleri tarif ediyor. Tanıtıyor. Bunların sıfatlarını bize ne yapıyor? Gösteriyor. Birincisi sıfatları nedir? Yok. Namazdan önce iman edenler adlarının üzerinde dil sıfatları. İman etmişler. Neye iman etmişler? Allah'a. Demek ki bir dene ilk önce imanını ilan edecektir. Mümin olmak için. Değil mi? İmanını ilan edecektir. Bu bir sıfattır. Adam diyecek diliyle ilan edecektir. Ben müminim. Ben Müslümanım. Tamam mı? Yok utanacak. Bir de soruyu sen nesin yuvarlak söz şey utanıyor. Ben Müslümanları istemiyorum. Müslüman Müslüman mesela ilan edecektim. Bu birinci. İkinci ne diyor sıfatlarını? Elladine amanu, ellezine <gülüyor> yuqimun salate. Namazı ne yapıyorlar? İkamet ediyorlar. İkamet nedir? Yani hakkıyla Yerine getirirler. Burada hakçi de nedir? Bir, bütün namazın şartlerini vaciblerini, sünnetlerini Allah'ın emrettiği gibi kılıyorlar. Bu nedir? İkamettir. çi zamanında ve her zaman. Yani ben gözümü açtım, bu amcayı gördüm, her zaman namaz kılıyor. Bu ikamet etmiş namaz. Her zaman camide kılmak, ikamet etmektir. Cami, cami olmasa bir müminin sıfatı olmaz. Müminin yeri camidir. 5 vakit namaz, ikamet için camide kılınacaktır. Yoktur kıyda, çöşede evde, dernekte bunlar zarurette olur. Asıl nereden tanırız bu mümindir? Nereden bir musulmanı tanırız? Trafik polisi nereden bildirsen var? Kimlikini çıkartıyorsun? E musulman da kimliği nedir? Namazıdır. Sen evde kılsan namaz, ben evde kılıyorum. Ya kimdir bu evde namaz kılıyor? Ne bileyim, ben senin evine gelmiyorum şimdi. Diyor. Ben seni camide göreceğim diyeceğim, bu musulmandır. Sen camiye gelmesen, sabaha kadar diye ben musulmanım, sakalım var, e komünistlerin de sakkali var, hipistler de sakal uzatıyorlar. Onun ilakaçı var mı? Yoktur. Ben seni göreyim, ya. adam var ticaret için sakkal uzatıyor. İnsanları dolandırsın, ha musulmandır, bu iyi adamdır, Temiz insanları, sümürür. Var mı bela? Var. Çünkü şeytan var işin içinde. Şeytanın telebesi her zaman var ve olur. Anlatabildim mi? O zaman namazı ikamet edeceksin. Bu müminin sıfatıdır. Namaz bizim dinimizin sembolüdür. Şeriatın cinayetidir. Namaz dedik şeriat diye Bir tane beş vakit camide namaz kılıyorsa ona yapar? Yani demek ki o bütün şeriatı normaldir o. Her şeyi yerine getirir. Onun bir sorunu yoktur. Ama kim şeriatı yerine getirmez? Ya camiye gelmeyen adam her şey onun için kolaydır. Değil mi? Her şeyi es geçebilir. O öyledir. Bak bir dene Avrupa'da şu anda musulman oluyorlar. Bakıyorsun sen onları görenler diyorsun hakiki musulman bulardır. Neden? Sıfırdan İslamiyatı doğru öğrenir, doğru yapıyor. O Musulman gelir Türkiye'ye yani İslam alemine şok geçiyor. Ya diyor bunlar ne biçim Musulmandılar? Biz ne yapmışız? Şeytanın vasıtasıyla püf nuklasını öğrenmişiz. Alıştıra alıştıra bize ya olur ya olmaz işte biz gördük falan hocayı falan adamı. Ama o yeni aldığı için doğrusunu almış, doğrusunu işliyor. Onun için namaz Müminin sıfatıdır. Bir de Allah'ın dostu olmak için beş vakit camide namazı olması olmaz olacaktır. İlle ki zaruret ayrı. Ama asıl namaz camidedir. Bu bizim şiarımızdır. Camide de nedir? Ferz namazı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, en güzel namaz evdedir, ferz hariç. Demek ki camide kıldığın sünnetlerin gelip evde kılacaksın. Çünkü sünnet nedir? Ektir. ilk Ama farzde riya yoktur. Bütün ümmet gelip kılacaksın, mecbursun. Hacda riya var mı? Her şey geliyor hazde. Sen hazde ne sık saklayacaksın? Bu toplumsal ibadetlerde riya istesen yaparsın. O ayrı ama Allah buna izin vermiş. Ama cizli meselelerde mesela zekatta riya olmaz. Zekatı vereceksin. İstesen yaparsın. Her şey dersin ben zekatımı veriyorum. Ama sadakada cizli olmak daha öyledir. Sağın numarası sonun solun bilmeyecekler. Sonra ne diyor Allah subhanehu ve teala? Namazı ikamet ederler ve zekat zekât. Bütün Kur'an'da namazdan zekat peş peşe geliyor. Çünkü çiçe şerptir. Biz İslam dinine girerken Allah-u Teala'yden tabir caiz ise tabi. Bir kontrat imzalıyoruz. Sen işe giriyorsun kontrat imzalıyorsun. Ne diyorsun? Bu saatten bu saate bu işleri yapacaksın. Altına imza atıyorsun. Bir şirkete giriyorsun. Nere girsen kontratı o ara yapıyorsun. E sen Allah Teala'nın dinine girerken bir imza bir kontratı imza alıyorsun. O da nedir? İslam'ın beş şertini kabul edip altına imza atıyorsun. Ben bu beş şerti kabul ettim. Beş şertten çilemesi nedir? Birincisi imandır dedik. Eşhedü en la ilahe illallah. Bu imanın Muhammeden Resulullah Başıdır. İçincisi namaz, üçüncüsü zekattır. Onun için zekat nedir? Olmaz olmazdır. Ondan dolayı Abubakir'in Sıddik radıyallahu anhü demediler biz kafir olduk. Bak mürtedlerin birçoku mürted değildir. Resulullah hurubu riddede e, şey, Hz. Abubakir zekat vermeyenlere savaş açtı. Hepsi dinden dönmediler. Asıl da Dinden dönen yarı ba diyebiliriz yani de biraz daha az. Ama birçoku dediler ondan sonra ne oldu? Dacaller çıktılar yalancı peygamberler teşvik ettiler insanları. dinlen dönme oldu. Araplar, Bedevi Araplar da. Yoksa bir fitne girdi girdiyorlar şeytanın vasıtasıyla. Dediler biz zekatı vermezdik. Zekat Resulullah çınıydı. Resulullah öldü. Biz daha niye veririz? Ama bakir savaş açtılar. Mürted olarak açmadı. İsyan olarak açtı. Siz attığınız imzanın altında, arkasında durmadınız. İşte bir sembolü de nedir müminin? Zekatı Sonra sonra ayette ne diyor? Ellezîne yuqimûne assalâta ve yu'tûne zekâta ve hum râki'ûn Bak burada ne diyor? وهم راكعون nedir rak'e kinayettir namaza ne diyor orada tüzesinde emirlerine boyun eğmek emir. emirlerine boyun emir. şimdi burada ruku nedir emre boyun eğmek yani seve seve yapacaksın çünkü imza atmışsın bunu bu bir. ikincisi ruku nedir burada ibadete delalettir رقو عبادت ضرورت en این ضرورت namazda bir دہ var bir سجت var ruku سجت دیوشی نماز مین نی در اشرا میرا ددر نماز دہ درد عشرا ات سخت رقو بی مختصن اسمان ات سخت سجدہ سدرت ممتاد یخن ددر اللہ تعالی سہ دج tujus Demek ki rükun büyük bir ibadettir. Wa hum raki'un alimler diyorlar ki burada kinayettir ki toplumsal zimde. Bu da neye kinayettir? Yani cemaat namazı. Ben nereden bilirim bu mümindir? Müminlerin bir yerleri var. Ya şimdi bilmem ne derneği var. Ankaralılar Derneği, Arzulumlar Derneği. Biz mahallede bu nerede biliyoruz Arzulumdur. Bakır Derneği'ye gidiyor değil mi? Bu var bizim mahallelerde var. Bütün mahallede var. He? Mesela size ne diyorlar bu mahallede? E bu kitaplar cemaatindendir. Ne için? Çünkü gelir söz derneğe. E bu nerede biliyoruz mümündür? Çünkü gelirler camiye. İşte bu müminin sıfatlarındandır. O zaman biz can gelenleri sev, seveceğiz. Namaz kılanları seveceğiz. Onlar bizim dostumuzdur. Çünkü onlar Allah'ın dostudur. Allah'ın dostu olmak istiyor musunuz? O zaman kriterleri var altına gireceğiz. O sıfatlar bizde canlandıracak. İnsanlar bizi gördüğünde Allah'ı hatırlaması lazım. Zaten salih mümin beyledir. Allah salih insan, salih mümini insanlar göreyirken Allahu u Teala'yı hatırlar. Neden? Kılı, kıyafeti, adeti, örfü konuşması hepsi nedir? İslam'a göreyir. İşte namaz bir tane camiye girdi Allah'ın evine. Dışı ve içini olacak salih alacak. Ücünde maalesef öyle değil. Nedir bir günde? Allah affetsin. İslam'ı cahil kalmışız. Camiden yediyoruz. Bıçak dönüyoruz. Cület. Adamlar birçok toplumda camiye gideninden daha fazla korkuyor. ve bu hacı var ya bu acayip acayiptir diyor. Çünkü zulmediyor. Alışverişte zulmediyor. Borcu oldu zulmediyor ödemiyor. Değil mi? Hepsi var bu. Eydir bunların yüzünden biz imanın şeyini iptal edelim? Kriterler diyeceğiz değişildi mi? Hayır. Bu musulmanların hatasıdır. Ama bizde sabit olan hakiki sıfatları biz tanımamız lazım. Evet. Ondan sonra ayette ne diyor? Bu sıfatlarıdır. Tabi bu sifatlar namazdan zekat, şeriate kinayettir. Yani bir tane beş vakit namazı geliyorsa, zekatını da veriyorsa, rakiyiyse de, hem emre uyarak, severek yapıyorsa, bu nedir? Bütün şeriati yerine getirendir. Ondan dolayı bir sorun var mı onun için? Yoktur. O zaman bu nedir? Allah'ın dostudur. Sonra ayette ne diyor? وَمَنْ يَتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ sonra ayet dönüyor bir de başa. Diyor, işte kim Allah'ı dost dost etse burada koyuyor, aynen, bu üçünü dost etse burada aynen bu چڑ چوک Bunu söylemesine lazım Rabbil alemin. Zaten diyor diyor, bunlar müminlerdir, sıfatları da budur. Sonra ne diyor? فَإِنَّ حِزْبَ اللّٰهُمُ الْفَائِزُونَ هُمُ الْغَالِبُونَ Allah'ın hizbi galip celendir. Bu, bunu tikrar etmeye gerek var mıydı? aslında da yok idi. Ama niye alimler diyorlar burada tekrar oldu? Tehkid için. Mesela sen diyorsun, yarın beni davetlisin. He? He? Gel Yeter. Bak davetlisin. Cel unutma. Yarın bene davetlisin. Nedir? Yani ben üzerine basa basa söylüyor. İşte bu belagat babından da Allah subhanehu ve teala وَمَنْ يَتَوَلَّ Diyor. Çin bunları dost etti. Müjdeyi veriyor. Sonradan. Müjde nedir? فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ عُمُ الْغَالِبُونَ Allah'ın hizbi Hizbullah, Allah'ın dostları, tereftarları nedir? Humul galibun. Galip nedir? Üstün gelendir. Yer üzerinde her zaman kim üstün gelir? Müminler üstün gelir. Ha olabilir. Biz ayağımızın altına bakıyoruz. Ha bu Müslümanlara zulmanıyor. Asıl mümin Allah'ın sözünü inanacaktır. Allah zamanında mekanında bizim temennimizden Allah Teala hikmetini değiştirmez. Allah'ın bir hikmeti var. Zamanında mekanında zefer getirir. Ayette diyor ki Resulullah zennetler artık bittiler. Etehum nasuruna En son nefeste bizim zeferimiz geldi. Fekurtardı Fe Feneceynahum Onun için Kim galiptir her zaman üstündür? Allah'ın dostları. Biz istiyoruz her zaman üstün olalım. Ezilmeyelim düşmanın ayağının altında. Ne yapacağız? Allah'ın dostu olacağız. Allah'ın dostu olmak için ne yapmamız lazım? Allah'ın, Allah'ı ve Resul'ünü ve müminleri dost edeceğiz. Şimdi biz bunu anladıysak, en önemli meselemiz çözüldü. Çünkü bunun haricindekiler ters taraftır. Değil mi? Şimdi burada rahatladık biz. İman etmiş, şeriatı da uyguluyor, bu mumindir. Bunu ne yapacağız? Dost edeceğiz. Bunlar hepsi bizim dostumuzdur. Onun için bütün Müslümanlar bizim dostumuzdur. Kim dedi, La ilahe illallah Muhammeden Resulullah bizim dostumuzdur. Burada da derece var tabi dostlukta. Ne kadar Allah'a yakınıysa o kadar dostluğumuz fazladır. Ne kadar dedikçe şeytana yakınıysa ama bizim kafilededir, onu ne yaparız? Bak önümüzdeki deste onu işleriz inşallah. Ne yaparız? Ne kadar bizimlendir o kaderi severiz. Ne kadar o tereftedir o terefini boğaz ederiz. İşte bu da nedir? İnsaf. Ehli yani sünnet insafla. Biz dedik evrenden münsüfüz. İnsaf evrene yapıyoruz. Her keşe biz insaftan davranıyoruz, selamet yayıyoruz, kimseye zarar vermiyoruz. Onun için adalet olduğu yerde ne olur? Saadet olur. Zulüm olduğu yerde saadet yok olur. Tersi nedir? Nikmet olur. Bak Avrupa'da bugün de zulüm varsa saadet yoktur. Aldanmayın. Eee teknolojiye. Bir de gelin duvarın arkasındaki, perdenin arkasındaki çoğu evlerin saadetine bakın. Bizi neyle aldatıyorlar? Filmleriyle. Aslında filmlerle gerçek hayatın çok farklı var. Bunu biz de biliyoruz. Bak Türk filmleri ne kadar bizi aldattılar senelerce. Hiç gördünüz mü Türk filmlerdeki teki bir hayat? Ha? Ne kadar şu anda dizilerde bizi aldatıyorlar. Türk dizilerine baksan şu anda diyorsun ya bu cennet mekandı bu nedir Avrupa mı mı nedir? Halbuki onlar milyonda biri yoktur bu o hayat yaşayan. Bak şimdi Arap aleminde Türkiye'yi cennet mekan zannediyorlar. Diyorlar bu diziler o Türkçe böyle filan her şey fısuk fucur içinde. Yahu yoktur biz böyle bir şahayet şey görmedik. Ben diyorum yirmi altı senedir Türkiye'deyim her yerde dolaşıyorum böyle bir hayal görmedim. Var ise bu konuşulmayacak mekanlerdedir. İşte biz de Avrupa'nın saadetine aldanmayalım. Asıl saadet asıl kimdedir? Müminlerdedir. Onun için biz galip geleceğiz. Ne zaman hakiki Hizbullah olsak. Onun için sahaba hakiki Hizbullah'ıydır. Ne oldu? Ki umperatorluk yerden biri oldu. Dünyanın en güclü kuvveti midir Musulmanlar bin sene. Daha fazla. En son güclü kuvvetleri midir Osmanlı devleti. Osmanlı devletinde kanuniden de sonra dünyada güclü devlet yokuydur. Nasıl şu anda Amerika en devlettir? Osmanlı en güzlü devletiydi. Önünde devlet yokuydu. Delil istiyorsun. Osmanlı gidin tarihi araştırın. Hiç kimseye imza vermemiş anlaşmada. Yani şimdi anlaşma olur. Sen imza atarsın. Ben imza atarım. Osmanlı imza vermezmiş. Niye imza verirsin? Sen anlaşmadın. Bir tane vurum sana. Neye imza vereyim? Ben güzlüyüm. Ne haddine sen anlaşmadın? Onun için Osmanlı kanuniden bayağı Sonra da imza vermemiş. Ondan sonra kemerden aşağıya dalmışlar. Ne olmuş? Osmanlı Devleti rezil olmuş. Hatta ne oldu? Dolmabahçaya İngilizler geldi. Kimiyle geldi? Bu Musulmanlar mı? İslamiyet mi sebep oldu? Hayır. Musulmanların hataları. Onun için burada İslamiyete yüklemeyiz. Biz Hizbullah olcak. Bugün de burada şeriat devleti de kurulur. abur Hizbullah olacağız. Şimdi bazı arkadaşlar biz Hizbullahız diyor. Ya bu söylemle değil. Sabaa kadar adını sen Khalid bin Walid koy. Tevhid aslını koy Facebook'ta. Bunidayı Hizbullah olmazsın sen. Hizbullah olmak için burada olacaksın. Bu dolu olacak. Bu dolu oldu, yaşadığın İslamiyeti sana kimse galip gelemez. Hikmeti gereği. bazen seni ne yapar اللہ ہ یار باضر اللہ تعالیٰہ امتحان زونر زور gibidir لولر babası babası anası önünde öldü تا امریات یہ gördü bazı görmedi Bazı geldi باز میں bu Allah'ın انہیں ہچ Ama derece ہمر درے Aynen değil محاذ فطح فطح صحابہ ایمان اللہ تعالی دھار سنائسر اونچن رسول ابتلا دور ایمانہ رشید حضرت ایوبن امتحان Kim Nuh Aleyhisselam'ın intihanı taşıyabilir? Oğlun önünde çafir oluyor, ölü görüyorsun. Kim Hz. İbrahim'in intihanı taşıyabilir? Peygamber imanına göre. Bugün de sen de imanın güclü oldu. Sen de imanına göre intihan olursun. Onun için biz Hizbullah olmak için laftan olmaz mı? 4 ayet, 5 ayetten oturup ahkem kesiyorsun, olmaz. Amelinle ahkem kesileceksin. Allah-u Teala'yı ispat edeceksin. Allah-u Teala zaten biliyor. Ama senin onayın istiyor sabit. Çünkü allah Teala kuralları böyledir. Dünya böyle yaratılmış. Bu tarla böyle olmuş. İmtihan tarlasıdır. Sen kalemi al Allah-u Teala içini doldurur. وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتُ وَلَكِنَّ اللّٰهِ عَرَمَا Resuluna diyor, sen Bedir'de siz garip gelmediniz. Siz sadece çaba gösterdiniz, gönülden kılıncını kaldırdınız, Allah oları yok etti. Allah talih oları yok etti. Bak fizik olarak doktorlar diyorlar ki bir taşı alsan eline ne kadar fırlatabilirsin? Mesela bir insan belki 10 metre, 20 metre bazen bunun yarışı da var. Ama fizik olarak tubda fizik iliminde diyor ki bu karslar Taşı bir metre fırlatamaz Nasıl insanı 10 metre, yirmi metre fırlatıyor? Bu ayet tecelli ediyor. Her şeyi Allah yapıyor. Sadece sen hareket edeceksin. Sadece sen Allah-u Teala'ya yönel, bak Allah-u Teala seni koşarak gelir. Bana yürüye gel, koşarım seni. Demek ki ne ister? Hizbullah olmak için oturup evinde masanın arkasında olmaz. İneceksin piyasaya. İslamiyet yaşayacak, yaşayacaksın. Yaşa. Herkes şafir. Bitti. Biz, ben, Ammar, Ahmet, Mahmud Musulmanız. Ondan sonra tamam burada da ahkam kesiyoruz. Namaz da kılmıyorlar cemaat birbirler arasında. Bir hafta sonra birbirlerini de tekfir ediyorlar. Dördüydük üçe düştük. E bu Biz iftira ediyoruz hayır bu vakıete var. Çünkü şeytan ne yapar? İşler. Onun için iman müminler Hizbullah nezdir amelisttir. Sahabeler bunu yaptılar örnekli. Ondan sonra sahabeden sonra kalmadı mı? Hayır. Bugüne kadar devam ediyor. Her zaman var. Azınlık çoğunluk ayrı meseledir. Var mı? Var. Dünyada azınlık var. En süper devletlerin önünde durmuşlar. Siz Taliban ne zannediyorsunuz? Dünyada bak bütün Dünya toparlandı, asker gönderdi Türkiye'de dahil. 36 devlet. 36 devlet, büyük devlet. Gönderdiler, Taliban'ı yok ettim. Yok oldular mı? Allah'ı <gülüyor> Ömer'i yakalayabilirler mi? Usama bin Ladin'i yakalayabilirler mi? <gülüyor> Her şeyin zamanı var. Allah istese, o zaman biter. Atabildim mi? Demek ki iman gücü, iman gücünün önünde kimse duramaz. onun hiç Allah Teala diyor. ezbullah olmak için iman kriterlerine oyacaksınız. Dilden olmaz, hiç olmaz. Ben getir imanın en güzel kitabını yazın. Ama bunu fiile dökmesen, yaşamasan o kitap senin için hiçbir şey yapmaz. O başkasını kurtarabilir ama seni kurtarmaz. Başkası doğru sözden amel eder kurtarır seni kurtarmaz. Aynen Allah Teala diyor bular O merkebe benzerler, sırtlarında ilim kitabı var ama kendileri merkep. Yen yani o merkebe benzer susuzdan sahrada dili çöküyor ölecek susuzdan yükü nedir? Sudur. Sudur. Su deposudur. Emel. Emel lazım. İnsanlara hüküm vermek kolaydır. Ama emel yapmak zor. Dil esnektir. Sabaha kadar çene yapabilirsin. Ama amel zordur. Bak ben burada iki saat konuşayım ama iki saat namazda durabilir miyim tek başıma? Şeytan bırakmaz. Onun için amel önemlidir. Amel olmasa olmaz. Allah Teala cenneti amelinizden aldınız. Girin helal olsun size ayette diyor. Onun için Hizbullah'ın en büyük sıfatı ameldir. Onun için kim Hizbullah'tandır? Bizim dostumuzdur. Kim Allah'ın evliya Allah'ıdır? Allah'ın taraftarıdır. Bizim dostumuzdur. Bu da kimdir? Bütün musulmanlardır. Şimdi bunun datayına da gireriz. Sevinmesiler sevinmesiler insanları tekfir edenler. İlla ki bunlar bizim musulmanlar. Bu musulmanın zirvetinden bahsettik. Şimdi burada da renk tonları var. Ona geleceğiz. İblisin de izbinde Şeytanın da hizbinde, grubunda ne var? Onları da kriterlerine atıplayacağız inşallah. O zaman sistem Allah'ın izniyle oturuyor Evet, bugün bir bölümünü bitirdik. İnşallah gelecek ders o bir bölümünü, üçüncüde de şeytanın ondan sonra bunun gerekenlerini inşallah işleriz. Velhamdülillahi Rabbil alemin. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين